95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim Şahin ve destekçimiz Oya Başak'a teşekkür ederek başlıyoruz programa. Evet, e, bugün e, bir dizi programın ilkini e, yapacağız e, Açık Yeşil'de. E, çünkü 2022 yılı e, 1900 72'nin tabii 50. yılı oluyor doğal olarak. 1972 niye önemli? Çünkü 1972 yılı e, uluslararası çevre politikalarının ve yeşil siyasi hareketin aslında en genel anlamda başlangıcını e, işaret eden bir dizi olayla dolu. E, dolayısıyla bu yılı aslında hem uluslararası çevre politikalarının işte bugün en iyi bilinen Paris Anlaşması'na kadar varan ama sadece iklimle sınırlı olmayan genel anlamda çevre ve ekolojiyle ilgili yapılan çok sayıda anlaşmanın, toplantının, konferansın vesairenin ama aynı zamanda da yeşil siyasetin, yeşil hareketin en genel anlamıyla doğuşu sayılabilir 1972 yılı. Belki hatırlayanlarınız vardır, bundan iki yıl önce e, 1970'in, 22 Nisan 1970'in 50. yılında e, 2020 yılında e, Yeşil Hareket'in Doğum Günü diye bir program yapmıştık. E, o gün 22 Nisan 1970, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki e, dünyanın ilk kitlesel e, çevre eyleminin yıl dönümündü ve bunu da hani ben biraz keyfi olarak diyeyim Yeşil Hareket'in doğum günü olarak kabul ediyordum. Onunla ilgili bir program yapmıştım. bir Yapmıştık bir de yazı yazmıştım Yeşil Gazete'de. Hala da 1970'in bu anlamda özellikle 68 kuşağının devamının yarattığı bir hareket olarak ve 20 milyon kişinin sokağa çıktığı bir e, kitlesel ilk büyük kitlesel çevre eylemi olarak hani hareketin doğum günü e, olduğunu düşünüyorum ama öte yandan 1972 en genel anlamda e, sadece e, hareket için değil literatürde de hani bütün bu, bu konuyla ilgili kitaplarda da en genel anlamda hareketin e, başlangıcı olarak kabul edilir bunun e, aslında birkaç nedeni var bunlardan bir tanesi belki de en iyi bilineni ve en önemlisi 5 Haziran yani bugün Dünya Çevre Günü olarak kutladığımız 5 Haziran 1972'de toplanan ve 16 Haziran'a kadar devam eden e, Stockholm Konferansı ya da İnsan e, Çevresi e, Konferansı. Bu Birleşmiş Milletler zemininde yapılan ve bütün ülkelerin temsilcilerini gönderdiği uzun süren, işte bu kadar uzun süren ve genel anlamda çevre sorunlarının, çevre kirliliğinin, sürdürülebilirlik meselesinin konuşulduğu ilk e, uluslararası büyük e, toplanmaydı tabi bundan önce uluslararası çevre ile ilgili özellikle doğal koruma ile ilgili toplantılar yapılmıştı Hani bu anlamda Stockholm ilk değildir ama e, genel anlamda çevre konusunda yapılan ilk e, konferanstır Dolayısıyla 5 Haziran 1972 bu anlamda e, çok önemli bir başlangıç noktasını teşkil eder ama sadece Stockholm olsaydı Hani belki meseleyi sadece uluslararası politikalar açısından önemli bulabilirdik. Ama e, en az onun kadar önemli başka şeyler de var. E, i̇kincisi diyelim 1972'nin neden önemli olduğunu ikinci şeyi bir dizi kitabın bu e, raporun ve kitabın aslında bu yıl yayınlanmış olması. Bunların başında da işte meşhur Roma Kulübü tarafından e, 1968'de kurulan ve işte dünyanın nereye gittiği özellikle de çevresel açıdan nereye gittiği konusunda çalışmak için kurulan Roma Kulübü'nün ısmarladığı ve bir grup bilim insanı tarafından yazılan Büyümenin Sınırları raporu 1972'de yayınlandı yine. Büyümenin sınırlarının önemi ilk defa ekonomik büyüme bu şekilde devam ederse dünyanın Önümüzdeki yüzyılda yani o zaman önümüzdeki yüzyıl şu anki bu yüzyıl oluyor tabii. Yani 21. yüzyıl içerisinde büyümenin ve aslında bütün kaynakların vesairenin de sınırlarına ulaşacağı ve bir çöküşün kaçınılmaz olduğu öngörüsüydü. Bu tabii çok etkili olan ama aynı zamanda çok yanlışta anlaşılan, çok da eleştirilen bir kitaptır büyümenin sınırları. Şimdi onun da 50. yılındayız. Ee, ama sadece büyümenin sınırları değil, hayatta kalmak için Kılavuz adında İngiltere'de yayınlanan çok önemli bir başka rapor var. ekoloji dergisinin um, Ed Goldsmith ve arkadaşlarının yayınladığı bir derginin eki gibi bir şey. Ee, bir de e, yine bu Stockholm konferansından hemen sonra yayınlanan e, Barbara Ward ve Vena Dubon'un e, tek bir dünya başlığı, Yine bu Stockholm için aslında yazılmış olan bir tür kitap. Tabii Stockholm'un deklarasyonu da var. Bütün bunlar yazılı materyal olarak ilk kez aslında sürdürülebilirlik meselesini dünyanın önüne koyuyor. Özellikle Hayatta Kalmak için kılavuzun yani İngiltere'de ekolojisi dergisi çevresinde yayınlanan kitapçığın diyelim özel bir önemi daha var. Bu kitapçıkta ilk defa birçok bu sorunu çözmek için siyasetin önemli olduğu ve seçimlere girmek gerektiği e, ifade ediliyor. Biraz bunun da etkisiyle e, üçüncü başlığa gelirsek 1972 için dünyada kurulan ilk yeşil partiler 1972'de ortaya çıkıyor. O zaman isimleri yeşil değil e, ama e, yeşil programa sahip büyümenin sınırlanması gerektiğini savunan genel anlamda çevre ve ekolojiyi programlarının merkezine koyan ilk iki parti önce Avustralya'nın Tasmania eyaletinde United Tasmania Group adıyla dünyanın bugün ilk Yeşil Partisi kabul ediliyor. O kuruluyor. Yine aynı yıl bir de Yeni Zelanda'da The Values Parti yani Değerler Partisi adıyla yine sıfır büyümeyi savunan bir Yine Yeşil Program'a sahip bir parti daha kuruluyor. O da ilk ulusal Yeşil Parti sayılıyor. İkisi de 1972. Dolayısıyla 1972 hem uluslararası çevre politikalarının ya da konferanslarının belki büyük ölçüde uluslararası çevre hukukunun da diyebiliriz başlangıcı hem bu konudaki sürdürülebilir ilgili, ilgili e, raporların, e, ilk önemli raporların yayınlandığı yıl hem de Yeşil Partilerin kurulmaya başladığı yıl. Bunun bir yıl sonrasında da 1973'te İngiltere'de Ekoloji Partisi, e, o zamanki adı gerçi Halk Partisi ama e, sonradan adını Ekoloji Partisi'ne ve en nihayette Yeşillere dönüştürecek olan parti de ilk kez Avrupa'da 1973'te İngiltere'de kuruluyor. Şimdi bütün bunlar nedeniyle işte çok uzun bir giriş oldu ama... E, bütün bu nedenlerle 1972'nin 50. yılını sadece 5 Haziran'ı değil ama bütün bu saydığım şeyleri konuşmak üzere bir dizi programa e, başlıyoruz bugün açık yeşilde. E, kaç hafta sürer bilmiyorum e, ama en azından işte 5 Haziran haftasına yaklaşırken e, bu programa e, başlayalım dedim, e, bu diziye başlayalım dedim. Bugün biraz giriş yapacağız. E, Gelecek hastalarda konuklarımız da e, olabilir ve onlarla da e, bütün bu saydığım e, konuları ve başlıkları e, konuşma fırsatı bulacağız. Ve dolayısıyla aslında e, birazcık güncelden ayrılıp e, birkaç hafta boyunca eğer çok e, ekstrem bir gelişme olmazsa tabii e, biraz güncelden ayrılıp e, biraz işin teorisine ve tarihine doğru e, gireceğiz bu 50. yılı. E, kutlamak için aslında bir yandan da e, buradan tabii şu da görünüyor aslında e, 50 yıl olmuş değil mi? Ne kadar çok olmuş gibi düşünebiliriz ama bir yandan da hani dünya e, siyasi hareketleri içerisinde falan düşündüğümüz zaman ne kadar yeni olduğunu da e, bu işin e, dolayısıyla hala bu kadar belki de iyi e, anlaşılamamasının nedenlerinden biri bu olabilir. Hani bir en fazla işte iki üç kuşaklık bir hareketten bahsediyoruz. 18. 19. yüzyılda başlayan bütün diğer siyasi hareketleri siyasetleri düşünürsek ne kadar yeni ve genç olduğunda bir anlamda görmüş oluyoruz yeşil politikanı. Şimdi biraz hakikaten teori ve tanımlarla başlayalım bu hafta. Önce çevrecilikle biraz başlama lazım belki. Çünkü e, en çok tartışılan şeylerden bir tanesi de biliyorsunuz, hani çevrecilik nerede e, başlar ve biter? İşte yeşil ve ekoloji e, yeşil siyaset ya da ekoloji nerede başlar, nerede biter? Bütün bunlar e, çokça tartışılan konulardır. Hani çok önemli mi aralarındaki farklar? Belki çok önemli de değil ama e, yine de e, Birazcık işte e, temel tanımları, e, çevre politikaları teorisindeki tanımları da vererek e, hem ayrımları hem de örtüşmeleri çizmekte fayda olabilir. Şimdi bunların en geneli yani aslında belki hepsini, kaplayan, hepsini kapsayan en genel e, terimin e, çevrecilik olduğu söylenebilir. Çünkü çevrecilik en genel anlamıyla işte textbooklarda bu konuyla ilgili başlıca kitaplarda şöyle tanımlanıyor. Ee, çevreyi yani çevre deyince de tabi e, aslında genel anlamda gezegeni anlayabilirsiniz. E, bütün doğayı veya doğal kaynakları bir başka bakış açısıyla anlayabilirsiniz. E, ve bizi e, insanı ve diğer canlıları e, saran ve e, yaşamını mümkün kılan her şeyi anlayabilirsiniz. Bu anlamda çevreyi özellikle insanın insan etkinliklerinin, insan faaliyetlerinin zararlı etkilerinden e, koruma kaygısı olarak e, tanımlanıyor. En geniş tanımı bu. Yani e, siz insanın e, zararlı, insan faaliyetlerinin zararlı etkilerinden e, çevreyi korumak için herhangi bir şey e, düşündüğünüz zaman ya da yaptığınız zaman e, çevrecilik e, çerçevesi içerisine giriyorsunuz. Tabi burada koruma kısmı önemli. Ee, belki buna bugünün anlayışıyla artık geliştirmek, restore etmek, onarmak da eklenebilir. Ama e, en genel anlamda korumak. Dolayısıyla bu anlamıyla biraz, zaten çevre koruma kavramı da buradan belki e, geliyor. Biraz e, insan etkinliklerini sınırlayıcı bir e, anlayış olduğunu e, söyleyebiliriz. Ama tabi bununla... E, Kalmıyor. Biraz sonra biraz daha detaya gireceğim. En genel anlamıyla çevreciliği bu kaygıyla yapılan her şeyin genel tanımı olarak alabiliriz. Yani siz yaşam biçiminizi bu kaygıyla değiştiriyorsanız, yani en basitinden, işte olabilecek en basit şeyi söyleyeyim, işte plastik torba kullanmayıp bez torba kullanıyorsanız da çevrecilik yapmış oluyorsunuz. Ya da bir çevre örgütünde mücadele ediyorsanız veya gidip bir Yeşil Parti'ye ya da çevre kaygılarıyla bir partiye oy veriyorsanız yine çevrecilik yapmış oluyorsunuz. Kitap tanımı böyle. Ama buraya kadar sanki çok bireysel bir şeymiş gibi anlattım. Halbuki çevrecilik ya da çevre hareketi bireysel bir şey değil aslında bir sosyal hareket. Dolayısıyla buna geçmek için de sosyal hareketin ne olduğunu. Belki tanımlamak lazım. Sosyal hareketler e, yine e, biraz işte literatür tanımı e, verecek olursak e, belli e, aktörlerin ya da işte kişilerin ya da grupların diyelim aktörlerin e, harekete geçenlerin e bir kolektif eylemde bulunduğu e, belli mekanizmalar çerçevesinde kolektif bir eylemde bulunduğu e, bir sosyal proses ya da sosyal bir toplumsal bir e, işleyiş biçimi olarak e, tanımlanıyor. Şimdi burada kritik olan tanım kolektif eylem. Yani eğer e, siz çevreci kaygılarla e, bestorba kullanıyorsanız e, çevreci olabilirsiniz ama bir sosyal hareketin parçası olmuyorsunuz Çünkü sosyal hareketler e, en genel anlamıyla şu üç nitelikle e, tanımlanıyorlar ki buna çevrecilikle tabii bir sosyal hareket anlamında çevrecilikle dahil. Birincisi e, belli bir toplumsal değişikliği ya da değişimi önlemek ya da sağlamak için e, politik ya da kültürel bir e, çatışmaya e, angaja olmak gerekiyor birincisi. Şimdi bu hepimizin çok iyi anlayabileceği bir şey zaten çevrecilik öncelikle belli bir toplumsal değişimi e, genellikle önlemek için bizde işte e, işte madenlere karşı, ağaçların kesilmesine karşı e, ne bileyim işte nükleer santrale karşı e, fosil yakıtlara karşı vesaire bir şeyi önlemek için bunların yapılmasını yapılmasını yeni inşaatlar yapılmasını vesaire önlemek için. E, ortaya çıkıyor ama sadece önlemek değil sağlamak için de yani belli bir toplumsal değişim sağlamak için de harekete geçebilirsiniz işte tam tersine doğayı koruyacak şeylerin yapılması için ama bu bunun için politik ya da kültürel bir çatışmanın içine girmeniz gerekiyor bu son derece kritik bir sosyal hareketin tanımı için ikincisi bu işin yani bu bu çatışmanın içine girmek ve bu değişimi önlemek ya da sağlamak için yaptığınız işin belli bir e, belli örgütlenmelerin içinde ya da sınırında e, belli e, bireysel ya da örgütlenmiş e, aktörlerin çerçevesinde yapmanız ama bunların da e, bir anlamda kendi özelliklerini koruması gerekiyor. Şimdi bu biraz şu demek. Ee, örgütlü bir iş e, yapılacak ama bu örgütlerin e, bu, bu örgüt bir dernek olabilir e, bir grup insan olabilir her şey olabilir yani ille örgüt deyince çok kurumsal bir şey olması gerekmiyor tabii bir grup insan bir inisiyatif vesaire olabilir çoğunlukla gördüğümüz gibi ama burada bir sosyal hareketin tanımında çok kritik olan bir şey var hiçbiri kendini bu hareketin bütününün temsilcisi olarak e, gösteremez yani e, ben çevreci hareketi temsil ediyorum e, diyemez hiçbiri. Çünkü burada bir kolektif eylem var ve buradaki e, bir araya gelmiş olan kişi ve grupların arasındaki bağların e, oldukça e, informal olması gerekiyor. E, yani hep beraber bir örgütün çerçevesinde buluşalım, birleşelim ve e, sosyal hareketi bu şekilde götürelim diye bir totaliter bir anlayış, sosyal hareket açısından e, tanıma aykırı diyelim en azından. Zaten böyle bir şey de olduğunu görmedik. E, üçüncüsü de e, bu şey e, belli bir işte kolektif e, yapılan işler, e, girişimler, ri aşan. Ee, ve bir toplumsal e, dönüşümü ya da işte korumayı neyse bir toplumsal işlevi e, savunan e, bir kolektif kimlik oluşturur e, sosyal e, hareket çevresinde. Yani siz kendinizi çevreci olarak e, tabii illa çevrecilik yani, örneğini vermekte de şart değil. Yani bu bir kadın hareketi olabilir, başka bir şey olabilir. Feminist olarak, çevreci olarak, e, ekolojist olarak, eşi olarak vesaire bellidir kolektif e, kimlik çerçevesinde tanımlarsınız bir sosyal harekette. Burada özellikle e, iki noktaya dikkat çekiliyor e, sosyal hareketlerin sosyal hareket olabilmesi için. Birincisi e, en azından kısmen e, politik kurumların, siyasi kurumların dışında ceryan etmesi gerekiyor bu hareketlerin. Bu son derece kritik. E, i̇kincisi de bir şekilde e, hakim iktidar biçimlerini reddetmesi ya da ona meydan okuması gerekiyor. E, şimdi bu da tanımıdır. E, ama bence çok e, kritik bir tanım. E, kısmen de olsa e, siyasi e, örgütlerin e, ya da kurumların dışında ceryan etmesi gerekiyor. Yani diyelim ki bir siyasi parti herhangi bir siyasi parti bir çevre eylemine girişti. E, ve tamamen kendisi kontrol ediyor. E, bu bir sosyal hareket değil. Yani bu ancak bir partinin çevre kolu gibi bir şey olabilir. E, bu e, sosyal hareketlerin içerisinde partilerin olamayacağı ya da parti üyelerinin olamayacağı anlamına gelmiyor ama onların onlar tarafından yönetilemeyeceği ya da onlar tarafından e, yönlendirilemeyeceği anlamına geliyor. E, dolayısıyla belli bir otonomisi olması gerekiyor. Sosyal hareket olması için e, tabandan bir otonomisi olması gerekiyor. İkincisi de işte mevcut e, iktidar anlayışına, hakim iktidara bir meydan okumanın ya da bir reddin olması gerekiyor. Bu anlamıyla da aslında siyasi birşey. ...ciddi bir siyasi yanı olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi çevre hareketini buradan yola çıkarak tanımlarsak... E, ...en geniş anlamıyla işte e, çevrenin korunması... ...ve bu amaçla e, olabilecek toplumda yapılan herhangi bir değişikliği sağlamak... ...ya da ona karşı çıkmak için e, ve özellikle de bu yapılacak işlerin... ...ya da uygulamaların e, olumsuz ve ekolojik etkilerine karşı çıkmak için... E, Girişilen sosyal hareket olarak çevre hareketi tanımlanabilir. E, bu, bu hareketin yani çevre hareketinin üyeleri, belli bir e, işte çevreyi tahrip eden e, her türlü uygulamaya e, karşı çıkan ve e, çevre dostu diyebileceğiniz politikaları ve davranış biçimlerini savunan bir kolektif kimlik e, paylaşırlar, kolektif bir kimliği paylaşırlar ve e, en geniş anlamda e, bunların eylemleri çok geniş bir e, spektrumda Yelpaze'de yer alabilir. Yani çok muhafazakarlılığı ya da radikal e, özelliklere sahip olabilir bu anlamıyla çevre hareketi. E, ve çoğunlukla çevre hareketlerin aktörleri belli e, örgütlerin, e, işte sivil toplum kuruluşlarının vesairelerin e, üyesidirler. Ama e, bu örgütlerin üyesi olmayan, Kişiler bireysel olarak da hareketin bir parçası olabilirler ee, ve bu hareketler e, yeşil siyasi aktivistleri e, yani yeşil parti üyelerini e, kapsayabilir ancak hareket e, kısmen de olsa bu siyasi partilerin yani yeşil siyasi partilerde daha iyi olmak üzere e, dışında ondan. Belli bir bağımsızlığı olacak şekilde örgütlenmiş olmalıdır. Çevre hareketinin kitabi tanımını bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi biraz uzun sürdü ama en genel anlamıyla çevreciliğin, sosyal hareketlerin ve çevre hareketlerin tanımı böyle. Buradan yola çıkarak belki haftaya biraz daha işin tarihçesine yani 1972'ye nasıl gelindi ve 1972'den buraya Nasıl gelindi biraz bundan bahsedeceğim ama e, bu en genel anlamıyla çevrecilik ya da çevre hareketinin 19. yüzyılda e, köklerinin olduğunu yani 19. yüzyılda diyelim ki başladığını ama e, gerçek anlamıyla modern çevreciliğin 1960'larda e, aslında onun da 60. yılı 1962'de e, Rachel Carson'ın e, yazdığı daha önce çok bahsetmiştik açık yeşilde, Sessiz Bahar kitabıyla başladı, kabul edilir. Kirliliğe karşı mücadelenin, çevre kirliliğine karşı mücadelenin. Ondan öncesi, yani 1960 öncesi, 19. yüzyıldan itibaren daha çok doğayı korumak. Yani yaban hayatını, habitatları korumak, yerel kirliliklerle mücadele etmek kısmen. Ama ağırlıklı olarak doğayı korumakla. E, ilgilidir. Yani insansız doğayı insan etkisinden korumak. Yani bugün hala devam eden aslında doğa korumacılık çevreciktan çok daha eski. E, çevrecilik bu anlamıyla daha çok e, 1960'larda ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak işte e, hızlı büyüme dönemindeki kirliliğin artmasıyla İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1970'lerde de işte dediğim gibi 1972'yi burada bir dönüm noktası olarak alıyoruz. 1972'den itibaren de daha küresel ve daha siyasi bir hareket haline e, geliyor giderek de işte e, iklim değişikliğiyle birlikte iyice kabuk değiştirdiği söylenebilir. Şimdi gelecek hafta e, biraz daha böyle tarihçesini e, yıl yıl e, gidip 1900, özellikle 1960'lardan itibaren neler olduğundan biraz e, bahsedip ardından belli çevreciliğin belli akımları belli kanatları neler biraz onlardan e, bahsedeceğiz. Ardından da sonraki haftalarda biraz konuklarımızla da birlikte özellikle büyümenin sınırları raporunu Stockholm Konferansını ilk yeşil partilerin nasıl kurulduğunu vesaireyi konuşmaya devam edeceğiz. Bugün programdan müzikle e, çıkacağız. Geçen hafta Fakundo Cabral'in e, 85. doğum gününü e, kutlamaya başlamıştık. 22 Mayıs e, doğumlu aslında. E, 937 Arjantinli ünlü Ozan şarkıcı. Şimdi ona devam edelim. Yona Vendo, Yona Compro'yu dinleyeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.